İnşallah iki cihan saadeti lütfetsin Amin Cemihan, Hocam bugün Ümmeti konuşalım Diye düşünüyorum ee, Yani ümmet e, Gündemde aslında Farklı e, Gündem Özellikleriyle Yani savaşlarla istilalarla Mücadelelerle ee, İslam ümmeti gündemde. Ee, Kur'an'da da Rabbimiz e, içinizden bir ümmet bulunsun. Ümmet kavramına işaret ediyor. Bir ümmet e, oluşturmamızı istiyor. Özelliklerini bildiriyor. Ali İmran suresinde siz insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz diyor. Yani bir manada misyonunu da ifade buyuruyor e, ümmetin. Ümmet üzerine biraz konuşalım diyorum. E, belki önce e, ümmet kelimesi kavramı nedir? E, yani İslam'da nereye oturuyor? E, milletten farkı ne ümmetin? Yani biraz da hani e, Türkiye'de bir dönem e, ümmet kelimesine bir şey de oluşturuldu Tepki de oluşturuldu Ümmet, Ümmetçi Ümmetçi gibi. Siz ümmetçi misiniz Diye mesela Sanki kınama zemini Oluşturmak için Sorular da sorulur Ümmet bizim neyimiz olur Biz ümmetin neyi oluruz İsterseniz biraz kavram Çerçevesinde de Bakarak başlayalım Sohbetimize İnşallah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala Resulillah. Ümmet tam anlamıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peşinden gidenler demek. Evet. Eee annemizle başladı bu. Radiyallahu anha. Son, i̇lk, ilk, i̇lk ilk ümmet mümin. o. Evet. İlk, ilk bir kişilik bir ümmetti. Evet. Sonraki son insan olan kimsele La ilahe illallah Rasûlü Resulullah diyen onunla bitecek. Evet. Kaç kişiyiz? Artık belli değil. Bizim nazarımızda Allah Teala biliyor tabi. Musa Aleyhisselam'ın da ümmeti vardı. Aleyhisselam'ın da ümmeti vardı. Bütün peygamber. Her peygamberin ümmeti var. Nuh Aleyhisselam'ın 80 kişilik bir ümmeti vardı. ...o 80 kişi onun ümmeti... ...yani Nuh Aleyhisselam'ın... ...peygamberliğini kabul edip... ...peşinden gidenler demek... Ancak ...ümmeti olmayan... ...peygamberler de oldu değil mi hocam? Sıfır ümmetli peygamber de var... ...iki evet. kişilik ümmeti olan... Peygamber. ...peygamberler de var... ...ancak bizde bir küçük ayrıntı daha... ...şöyle alınabilir... ...esasen... ...yani olması gereken şey... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderildiği günden sonra kıyamete kadar bir anadan doğup bu toprağa basan bütün insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidirler. Kabul edenleri ve etmeyenleri diye ikiye ayırıyoruz. Evet. Kafirler yani Muhammed'in Resulullah. O, o manada sanki peygamberimizle aidiyet Değil mi? Zaman aidiyeti. Zaman aidiyet, Evet. Yani kıyamet günü insanlar diriltildiğinde bugün Kamboçya'daki bir insan bugün 2000'li yıllarda Kamboçya'da doğup yaşamış bir insan. Muhammed Aleyhisselam'ın döneminin adamı olarak dirilecek. Evet. Ona Muhammed Aleyhisselam'ı niye bulmadın diye sorulacak. Bütün insanlıkla bir ilgisi var peygamberimizin bir büyük daire var. Evet. Büyük 530'den e, sonra mesela 622'den sonra diyelim, bütün insanlığı kuşatan bir daire var kıyamete kadar. Bunlar ilgi alanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bir de bütün e, iman edenlerin bulunduğu Muhammedun Rasulullah diyerek. İman edenlerin bulunduğu küçük bir daire var. Bu daire azınlıktadır şüphesiz. Şu ya yani enteresan bir değerlendirme bu hocam. Yani Allah Teala noktasından bakıldığında insanlık peygambere göre peygamberlere e, tasnif göre. ediliyor. Evet, peygamberlere öyle. göre. Aynen tasnif öyle. Tasnif ediliyor. Evet. Yani burada e, Allah Teala'nın kıyamet günü dirilttiğinde Nuh Aleyhisselamın ...dönemine ait... ...işte 300 bin kişi mesela neyse... ...dirilttiğinde... ...80 kişi iman etmiş ümmeti... ...gerisi iman etmemiş ümmeti olarak... ...dirilecekler... ...aynı şey... ...2020 yılında... ...yaşamış mükellef olmuş... ...çocukluktan kurtulmuş bir insanda... ...öldüğünde kıyamet günü... ...dirilirken... ...Muhammed Aleyhisselam'ın... ...nübüvvetini kabul etmiş... ...veya etmemiş olarak... ...dirilecek ama... Dosyası Muhammed Aleyhisselam bölümünde onun. Evet. Bizim dosyalarımız yani nüfus kayıtları oluyor yani. Ya yani Amerikalı, Türkiyeli, İngilizli şey onlar e, öyle bir tasnif yok ahirette. Yok. yok. Yani Muhammed ümmetinin içinde misin ya ya da şöyle inandın mı inanmadın. Mı? Muhammed Aleyhisselam'a kabul etmiş e, yani bir tür mümin vatandaş olmuş veya muhalif kalmış. Evet. Amerikalı'da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminin adamı olarak dirilecek evet, herkes. Evet. Yani insanın aidiyeti dönem olarak peygambere ait. Evet. O aidiyette ne kadar işte iman etti ne kadar etmedi ona göre bir tasnif yapılıyor. Burada bir gerçek var üstadım. O gerçeği bilmemizde fayda var. Kur'an-ı Azimuşşan büyük bir hakikati bize hatırlatıyor. Hiçbir zaman İman eden müminlerin toplumların çoğunluğu olmayacağını haber veriyor. İman etmek özü korumaktır. Toprağa atılan tohum her zaman üründen daha azdır. Evet. Aksi takdirde tohum hiçbir Tabii, zaman atılan evet. bir şey olmasının manası. Bir yedi verdi diyor. Ve, yani bir tohum atıyorsun, yedi atıyor alıyorsun, yüz alıyorsun gibi. Evet. Aksi takdirde ticari olmaz bu. Evet. Aynen onun gibi yani benzetme bakımından onun gibi iman edenler Allah'a kulluğu kabul edenler, Adem Aleyhisselam'dan itibaren hep az ve özdürler. Bu bugün de böyledir. Ta Mehdi Aleyhisselam zamanına kadar da böyle gidecek mi? Sonra allah Teala küfür ehlini topluca imha ettiği zaman sadece mümin kulları kalıyor. ayrı bir mesele. Nuh Aleyhisselam zamanında 80-82 tane olduğu söylenen mümin kaldı. Gerisi epelek oldu insanlığın. Ama bunu dışladığımızda yani olağanüstü cezalandırma dönemlerini dışladığımızda normal toplum yapısında müminler azdırlar. Çünkü tohum azdır, ama bu azlık öbürlerini itiraf manasında, onları da norm sınırları içerisinde bırakma anlamında değil. Bu azlık hep o çokluğa doğru hidayeti ulaştırma göreviyle yükümlü zaten. Dolayısıyla mevcut ümmeti Muhammed dediğimizde, insanlığın içinde işte yüzdey otuz'a bile tekabül etmeyen bir bölümümüz biz. Evet. Kaldı ki. Biraz daha inceltirsek, yani belki bu yüzde otuzda ince ayarlarına bakıldığında kim bilir yüzde yirmiye düşecektir. Böyle bir net elimizde bir rakam yok. Yapmak da mümkün değil zaten. Kalp dünyasını açıp bir iyice röntgen ettikten sonra ancak karar verilebilir. Bu da allah Teala'nın bileceği bir şey. Kullar olarak biz şu kadar mümin gerçektir, bu kadarı da gerçek değildir diyemeyiz. Ama her halükarda ortada bir hakikat var. Nedir o? Ümmeti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ya da Muhammed aleyhisselatü vesselamın diyelim tam anlaşılsın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem isimli peygamberin peygamberliğinin geçerli olduğu dönemde yaratılmış insanların tamamıdır. Bunların bir bölümü azınlık olan bir bölümü. Biz Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ettik, ona iman ettik, şeriatını kabul ettik demişlerdir. Biz ona ümmeti Muhammed diyoruz. Gerisi buna itiraz ediyor çünkü reddediyorlar. Evet. Yani. Ama davet ümmeti diye. Bu bunlar bunlar hala bizim davet alanımızda duruyorlar. Evet. Kim Resulullah sallallahu aleyhi sallam'e iman ettiyse, onun belli bir oranda peygamberine çağırma görevi var. Bu sıradan bir hacı amcanın, sıradan bir köy çiftçisinin, İstanbul'da bir işçinin, Ankara'da bir memurun, Adana'da emekli bir vatandaşın, herkesin görevi ama benim gibi mikrofonların karşısına çıkan, kameraların önüne çıkan birisinin çok daha fazla görevi. Dolayısıyla ben <gülüyor> bir Tek insan Kamboçya'yı dedik. Kamboçya'da tek bir insan Muhammedun Resulullah deme fırsatı bulamadığı sürece uykumu az tutmam lazım. Benim görevim hala devam ediyor. Ümmeti Muhammediz biz. Kabuğuna çekilmiş bir kitle değil. Bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmetiz biz. Bu Okuduğunuz ayette evet. Bütün insanlık için çıkarılmış ümmet olmak bunu gerektiriyor. İman edip İsa Aleyhisselam'ın havarileri gibi bir kenarda ibadet etmekle yükümlü değiliz biz. Yani şöyle bir şey mi? Bu ümmet içinde ümmet gibi bir şey mi hocam? Yoksa e, peygamberimize inanan, onun yolundan giden herkesin sorumluluğu aslında. Herkes sorumlu ama bu sorumluluk farklı mesela sağlığı korumaktan anne de sorumlu evet. doktor da sorumlu doktorun ki müdahale düzeyinde anneninki ön tedbirler düzeyinde evet. yani bizden hiç kimse Muhammedun Resulullah deyip mümin ve ümmeti Muhammed'den olmuş hiç kimse camiye giderken kendisi gidip yolda oturup namaza gelmeyenlerle ilgilenmeme durumunda olamaz. Hayır bizden herkes ilgilenir ama İmam efendi oturur iki saat izah eder namaza neden gelmesi gerektiğini. Evet. Öbür hacı efendi de camiye giderken yavrum siz de gelin der. Onunki o kadar. Yani kapasitemiz kadar, kudretimiz kadar ve önümüzdeki imkanlar kadar hepimiz sorumluyuz. Evet. Ümmetin halifesi olduğu zaman bir Müslüman o yüzde yüz sorumlu. Alim olduğu zaman yüzde doksan diyelim sorumlu. E bizim gibiler yüzde altmış sorumlu. Her Müslüman da yüzde beş, yüzde on sorumluluk taşıyor. En azından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vicdani bir ezik, eziklik hisset diyor. Evet. Değil mi? En azından kalbinde bir kıpırdanma olsun. Bu da imanın en zayıf, en zayıf noktası zaten. Evet. Demek ki bir zayıftan <gülüyor> evet. güçlüye doğru bir yükseliş var. Ümmeti benimseme ve ümmete hizmet etme, bütün dünya nüfusunu ümmeti Muhammed'e katma heyecanı açısından. Aksi takdirde bu ümmetin aidi olmak, yani bu ümmetten olmak sadece özel menfaatimiz için bulundurduğumuz bir Görev gibi ya da bir nimet gibi olur Yani ben aldım ümmetlik kartımı Cennete gidiyorum Bana ne gerisinden mantıklı bir Muhammed ümmeti olmaz Sallallahu aleyhi ve sellem Ümmeti Muhammed bu Buna evet. Ümmeti Muhammed diyoruz Ümmeti Muhammed'in vazifesi nedir Dediğimizde aklımıza Hı. Namaz gelir mesela Namaz evet. kılar bu ümmet Hayır bu doğru değil çünkü biz insan nedir dediğimizde kulağını gösterip bu kulağı tutup insan budur diyemeyiz. İnsanın bir organı kulak. Evet. Burnunu tutup birisinin insan bu işte dersek gülünç olur. İnsanın -fili burnu bir tarif olur. evet. Yani basitten alıp yukarı doğru gitme. İnsan bu mükemmel eli kolu gözü kalbi ciğeri olan varlığın adı. İslam nedir sorduğumuzda namazdır diyemeyiz. Namaz İslam'dandır. İslam'ın direğidir. Deriz. Ümmeti Muhammed ise aleyhissalatü vesselam kimdir? Ümmeti Muhammed nedir dediğimizde Ümmeti Muhammed Adem aleyhisselamdan beri devam eden hak batıl mücadelesinde hakkı temsil eden olgunun adıdır. Ümmeti Muhammed hakkı temsil ediyor. Karşısında bir batıl var. Bu batıl da Adem Aleyhisselam'dan beri vardı. Kabil'i deyim yerindeyse silahlandırıp katliama teşvik eden batıl o gün vardı. Ümmeti Muhammed, ümmeti Adem'di. Ümmeti Şiit idi. Ümmeti İsa idi. Ümmeti Salih'ti. Ümmeti Muhammed oldu şimdi. Evet. Yani bizim deyim yerindeyse liderimizin adı değişti ama vatanımız duruyor. Evet. Onu yani Türkiye'nin 10 sene sonra lideri değişti ama Türkiye Türkiye gene evet. Ümm, Ümmeti Muhammed'de Muhammed diye bir isimle yenilendik biz ama Musa Aleyhisselam zamanındaki iman bizim imanımız evet. Nuh Aleyhisselam zamanındaki iman bizim iman Allah aynı Allah din aynı din Dolayısıyla Ümmeti Muhammed e, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yaratılmasından sonra kıyamete kadar Batılın karşısındaki organizenin adıdır Evet. Batılın karşısında duran organizenin adıdır Biz bugün Ümmeti Muhammed adına düşünürken Ya da sizin Konuşmaya başlarken işte Mevcut ümmet hatırlanıyor dediniz Hemen bombayla hatırlanıyor evet. Katliamlarla hatırlanıyor Fakirlikle hatırlanıyor Sömürgeyle hatırlanıyor Ama Ümmeti Muhammed Bu sömürülen e, Ülkelerin sömürülen, bombalanan şehirlerin adı değildir. Onlar ümmeten mal varlığı, ümmetin şehir varlığı, ümmetin insan varlığıdırlar. Ümmetimiz ta Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bir yapının adıdır. Kıyamete kadar da Allah'ın izniyle devam edecektir. Yani bugünkü bombalama yüz katına çıksa bile şehirler değil şehirlerin altları bile imha edilse din Allah'ındır. Muhammed Aleyhisselam'a allah Teala kıyamete kadar adının ve şiratının baki kalmasını vaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim bu ümmetin temel ruhu olan Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bakidir. Öldürmekle bitseydi Moğollar bitirirdi. Evet. Haclılar bitirirdi. Biiznillah bitmeyecek ama bir kış sezonu büyük bir alabora sezonu yaşadığımız Belki doğrudur. Misyonunu ifa noktasında hocam yani kendinden öte bir misyonu var değil mi Muhammed ümmetinin yani birey olarak müslümandan öte bütün insanlığa İnsan, onun için tarife evet, böyle başladık evet. biz yani kabuğuna çekilmiş bir ümmet değiliz evet. camiye çekilemeyiz biz camiye namaz kılmak için gideriz bunun için namazla simgelenmiş bir ümmet de olmak istemeyiz hayatla simgeliyiz biz yani hayattır bizim varlık nedenimiz yani böyle İsrail oğullarında Duyarız menkübe kitaplarında 80 sene hiç seccadesinden kalkmamış adam. İşte senelerce uyumamış adam. dün Gezmemiş adam. İsrailoğullarında olabilirdi bu. Münzevi. Kabuğuna çekilmiş kabuğuna adam çekilmiş. olabilirdi. Ne? de hocam ayetlerde değil mi? Mesela insanlık için çıkarılmış. Net ifade değil net mi? Net ifade. Bir de içinizde bir ümmet bulunsun. Hayra çağırsın diyor. Mesela. Hayra çağıran ümmet bulunsun. Yani bir resmi görevliniz bulunsun bu konuda. Evet. Bu nedir? Hilafet merkezidir. Şimdiki iyi anlaşılsın diye örnek veriyorum. Bilmiyorum rahatsız eder miyiz kurumu. Diyanettir o mesela. Hayırlı evet. bir grup bulunsun. Diyanettir. Ne manada diyanettir? Camide namaz kıldırma manasında değil. Bütün insanlığı kuşatacak davet ruhuna sahip olma manasında yani anlaşıldığı üzere daha organize bir yapıyı mı ifade ediyor? O resmi görevli, sorumlu hmm. arandığında bulunacak bir ama sıradan bir mümin vatandaş olarak ben bana gelineceğine dair bir tabelam olmaz benim. Evet. Arandığında bulunacak resmi kurum da Allah'ın emridir. Bu iyi bir organizeli İslam devletinde insanlığı Allah'a davet birimi diye bir birim olmalı. Var zaten. Evet. Bir tür bakanlık olacak bu. Evet. Yani Allah'a davet ki en üst görevimiz bizim Allah'a davetten daha yüksek sesli kimse olamaz yani Allah. Yani Allah'a davetten daha iyi bir işi olmaz bu ümmetin ama Her işçi saat beşte fabrikadan çıkınca on ikiye kadar da Allah'a davet edecek diye bir halimiz yok Her kadın hem çocuğunu emzirecek hem Allah'a davete gidecek diye bir şey yok O misafirleri geldiğinde davet edecek ama belli bir kadro hanımefendiler Allah'a davet göreviyle yükümlü ve kendileri bu işe vakfetmiş birileri bulunacak muhakkak. Yani bu maaşlı veya maaşsız arandığında ya da gösterilmek gerektiğinde... ...ortaya çıkacak bir grubun emridir bu. Allah-u Teala böyle bir grup sizde bulunsun buyuruyor. Aksi takdirde görev ortada kalır. Evet. Ortada kalınca da herkes kendine yontar. Kendine yontunca yani önümüzdeki ağacı yonta yonta bitiririz... ...ama bir mobilya ortaya çıkaramayız bu sefer. Mevcut durum bu bir kişinin sorumluluğunda olmama... ...yani halifenin olmaması bu işle yükümlü diyanet diyeceğim gene. İnşallah üzücü bir ifade kullanmış olmayız. Diyanet kendisini sadece namaz kıldırma ve işte çocuklara yazın elif cüzü öğretmekle ilgili sınırlandırılmış bir görevde görünce bu sorunu yaşıyoruz biz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamı olan nübüvvet makamının yani belki o çocuklara Kur'an öğretmek de o işte ümmet olmanın bir parçası. Yani kulağı tutmak gibi bir şey. Evet, Dedik ya evet, kulağı tutup evet. insan budur diyemeyiz. Ee, yani o Allah'a davetin yüz görevinden biri. Biri evet. Biri. Ee, namaz kıldırmak yüz görevinden biri. Ama Allah'ı, peygamberi aleyhisselam, Kur'an'ı, şeriatı, yürüyüşüyle temsil edecek bir kadro lazım. Bunu eğer... Bir birim olarak oluşturamazsak Ortaya şu çıkıyor Müsaadenizle böyle bir köyden bir örnek vereceğim Buyurun. Şimdi şöyle kabul edelim Bir yerde e, Deprem oldu Veya bir afet oldu yangın oldu Ahmet Efendi'nin evi yandı Sıfır kül oldu Yüz tane köylü toplandılar ya Biz bu köyün Komşusuyuz Ahmet Efendi'nin evi yandı Bu evi biz yapmak zorundayız Tamam bu Tamam arkadaşlar. Çok güzel. Herkes hassas bir şekilde bu evi yapacağız diyor. Yarından itibaren yapmaya başlıyoruz. Tamam mı arkadaşlar diyorlar. Hepsi ev yapmak için seferber oluyor. Gidiyor o eski evin arazisini temizliyorlar. Yeni bir ev yapıyorlar. Bir sene, iki sene, üç sene, beş senede bile bu ev yapılamaz bir daha. Neden? Herkes ev yapmak için ...alıyor kazmasını, küreğini... ...herkes bir ev yapmak istiyor... ...ama bir evin parçası... ...yapacak, yani bir görev alıp... ...o görevin sonucu bir... bir ...olumlu iş yapacak bir yönetimleri yok... Evet. ...yani bir mühendis... ...sen şu köşeyi kaz... ...sen şu köşeyi kaz, sen tuğlaları taşı... ...sen şunu yap demiyor onlara... ...hepsi mükemmel... ...bir ev yapmak istiyor... ...o mükemmel evden sıfır ev çıkıyor... ...o evsizlik devam ediyor hala... ...bugün önder bir organizatör önder yapı organizatör yapı Bu organizatör kişi veya yapı tamamını <gülüyor> önlendirmediği sürece adamın evsizliği devam edecektir burada Allah ondan kainatta gizlere sayısı kadar razı olsun Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimizin aleyhissalatü vesselam mübarek naaşını bırakıp önce halifeyi seçelim liderini seçelim ümmetin derken ki şuuru buydu işte evet ...o seçimi yapmasaydı... ...Ebu Bekir radıyallahu an, ...o inşaatı herkes yapmaya kalkacaktı orada... ...ve Efendimizin dini ortada... ...perişan olup kalacaktı... ...ne yaptı sen... ...açtı Efendimizin mübarek yüzüne baktı... ...dirin de güzeldi... ...ölün de güzel ya Resulallah dedi... ...kapattı perdeyi Ömer'in elinden tuttu... ...gel şimdi bu dinin... ...devamı nasıl sağlanacak onu düşünelim dedi... ...şimdi üstadım... ...yüzlerce tarikatımız var... ...elhamdülillah... Binlerce vakıf var. Binlerce mütefekkir efendiler, kardeşlerimiz var. Sadece Türkiye çapında düşünelim. İslam alemini düşünmeyelim. Bunlar yüz senedir bu ümmetin halifesi yok. Bu ümmetin şeriatı yok kabul edilmiş. Bir ara ezanı susturulmuş. Şimdi bir tarikattaki şeyh efendi, bir vakıftaki başkan filan yazarımız hepsini Tek tek görüştüğünüzde Halifemiz yok ümmetimiz perişan durumda Ümmeti ayağa kaldırmaya çalışıyorum diyor Yüz sene sonra Geldiğimiz noktada Bakıyoruz ki ümmet hala Ayağa kalkmamış ama bu çalışanların Hepsi ayağa kalkmış evet. Çalışanlar güç olmuşlar Evet. Çalışanlar hatta Birbirlerine duvarları sürttüğü için Birbirleriyle de Dövüşmek zorunda kalmışlar O iyi değil Onun tuğlaları sağlam değil bunun zemini çürük demeye başlamışlar. Çünkü bir toplamı yüz metrekare olan bir yerde bir ev yapacaktık biz. Yüz usta yüz metrekarede de birer metrekarelik ev yapmaya çalışıyorlar. Halbuki o güçlerini bir mühendis organizatöre verselerdi. Mesela biri yer tasfiyesini yapsaydı. Öbürü tuğlaları taşısaydı. Öbürü harcını yapsaydı evimiz olacaktı şimdi. Ebu Bekir radıyallahu çalışma mantığıyla o gün... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rafiki yükseldiği gün Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın çalışma mantığı ile şimdi bizim mantığımız arasında en bariz fark budur. Çünkü ben haşa Allah muhafaza buyursun filanca vakıf, filanca e, hoca efendi, filanca mütefekkir, filanca tarikatçıcı <Gülüyor> İslam için çalışmıyor. Niyeti kötü. Haşa nasıl derim? Allah biliyor kimin ne için çalıştığını. Ve görünen o ki hakikaten elli senedir Uyumuyor, çırpını bir şeyler yapıyor. Ama genel bir organizatör olmadığı sürece geleceğimiz nokta budur. Bir ev yapılacak yere, yüz ev yapınca birbirimize savaşmak zorunda kaldık. Bu e, Elmalı Hamdi Efendi, Veltekün Minkün Ümmetindeki ümmeti öncü topluluk olarak ifade ediyor. Belki bu tam sizin... E, anlattığınız şey önce tu, imam kelimesi. Bir kurum, evet. bir kurum olmalı bu. Evet. Yani bu kurum halifede temsil edilir. Veya halifenin olmadığı yerde mesela misal tabi böyle olsun diye bir teklif değil. Ümmeti Muhammed'in alimleri birleşirler, hilafet gelinceye kadar filan hoca efendi e, organizatörümüzdür denirler. Parti kurduracaksa o kurdursun, ne yapacaksa yapsın. Yani ümmeti Muhammed. Bir kafadan idare edilmekle bin kafayla çalışmak arasındaki farkı yaşıyor şu anda. Eğer bunu sağlayamazsak işte niye bütün bu imkanlara rağmen hala ayakta değiliz sorusunun cevabını bulamıyoruz bu sefer. Evet hepimiz yanmış yıkılmış evimize yenisini yapmak istiyoruz. Bunu Allah görüyor. Niyetlerimiz temizdir. Hiçbirimiz bu işi ...akamete uğratmak... ...provaka etmek için orada değiliz... ...hiçbir tarikata, hiçbir vakfa... ...hiçbir mütefekkire... ...yani mesela Necip Fazıl Kısa Güney... ...ne yapıyordu... ...yani ne için vardı Necip Fazıl dediğimizde... ...bu yapıyı ortaya çıkarmak için uğraştı... ...Allah rahmet eylesin... Süleyman Efendi'nin... ...Sahit Nursi'nin dertleri neydi yani... ...ne için çalıştılar... ...veyahut da bildiğimiz diğer mesela Osman serden geçti Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Yani ne için boşa kürek sal? Su, su mu çekiyordu kürekle hayır bu yıkılmış yapıyı ihya etmek restore etmek için uğraştılar ama bir organizatör en üst bir akıl diyelim yönlendirme yapmadığı sürece enerji israf oluyor umut israf oluyor mevcut e, e, hayallerimiz perişan oluyor Bugün ümmeti Muhammed namına yani yüzlerce büyük önder şahsiyet, binlerce vakıf ve büyük imkanlar elhamdülillah. Üstadım, yani bu 1970'li yıllarla kıyas edeyim bence o yılları biliyorum. 1940'ları hiç konuşmaya da gerek yok. Ya bir öğrenciye 50 lira burs verecek bir vakfı yoktu Müslümanların. E şu anda benim bildiğim 15 tane vakıf ...Afrika'yı ihya ediyor ya... ...köy köy su kuyusu açıyor... ...medreseler kuruyorlar... ...fakirlere yiyecekler götürüyorlar... ...Türkiye'de... ...doktorlar... ...yani göz e, ameliyatına göz giriyorlar... ...göz ameliyatlarına giriyorlar... E, ...Türkiye... E, ...Abdülhamit döneminden daha fazla İslam'a... ...İslam toplumuna... Hı. ...hatta <gülüyor> Müslüman olmayan kitlelere... ...elini açtı elhamdülillah... ...yani bu bir serveti göstermiyor mu üstü adam? Büyük Hı, bir servet... ...şöyle bir şey... Yani bir yandan bu söyledikleriniz bir yandan da yani e, bu topluluk içerisinden bir e, ana yapının çıkması e, ümidi var mı? reel mi bu? Hani yüz yıldan beri de bu şeyler oluyor da gene dağınık kalıyoruz. Sözüm oraya Sorusu getirdim. gelecek evet, yani. Allah evet. razı olsun beni açtınız, sözüm oraya gelecek. Evet. Eğer bugün. Ben sadece beş yetim bakacağım diye bir vakıf kurduysam evet. ondan başka bir şey benden beklenmesi yanlış bir şey. Benim evet. iddiam bu. Ben Afrika'ya dört tane su kuyusu açmak için bir vakıf kurdum diyorsam başka bir şey beklenmesi benden doğru değil. Ben onu yapacağım sözüm o zaten ama İslam ismini kullandığım. Medeniyet kültür ismini kullandığım büyük bir isim kullanarak açılımı büyük bir isim kullan, nesil yetiştirme gençlik yetiştirme İslam'ı hia etme gibi bir isim kullandığım bir vakıf bir iddia bir oluşum söz konusu ise bu yüz senelik sonucu gördüğüm halde ben yine zekat toplayıp fitre toplayıp ...enerjileri, umutları toplayıp... ...Afrika'da beş tane kuyu açmayı... ...yapmam gereken... ...iş olarak görüyorsam... ...yanlış oldayım. Artık vakıflarımız... ...hoca efendilerimiz... ...şeyh efendilerimiz... ...alimlerimiz, kim ümmet diye... ...bir dertle ortaya çıktıysa... ...bir grubu istisna ettim. Ben yedi kişiyle... ...perşembe akşamları oturup... ...tesbih çekeceğim. Hedefi küçükse... Yani kendinizi sınırlamışsa kapasiten bu benim diyorsa onu konuşmuyoruz evet. her gün hepimiz, hepimiz sabah namazı o da mübarek'tir kalkıyoruz. o da, da ki asla da değil, asla itirazımız yok evet. ya, sabah namazını basit mi göreceğiz ya yani sabah namazına gider gibi bir iş yapıyor ama büyük iddiası olan bütün gençleri getirin hidayetine vesile olalım diyen yani büyük büyük laflar edenler, hoca efendiler. Kendilerini İmam-ı Azam'ın son temsilcisi görenler. Ehl-i Sünnetiz deyip görenler. Yani ben akidemi korumak istiyorum diye büyük bir şeytanın karşısındaki ordu gibi kendisini gören herkes. Bu yüz yıl sonra hatta iki yüz sene yani kanuni Viyana'dan döndükten sonrasından biz takvim başlatmamız lazım. Evet tekerlek o zamandan beri geri gidiyor. Dağru. Kanuni'den beri tekerimiz geri dönüyor bizim. Evet. ileri dönmüyor. Dolayısıyla ama en son yüz senenin tarihini çok iyi biliyoruz. Evet. Geldiğimiz bu büyük çalışma temposundan sonra gelinen noktayı çok övüyoruz. Artık hoca efendilerimiz önderlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz oturup bu başlığı açtıkları toplantı yapmaları lazım. Yani biz ev yapacağız, bu yanmış evi yapacağız derken... ...hepimiz kullanılamaz birer metrekarelik evler yaptık. Çünkü yüz vakıf, yüz hoca, yüz büyük zat birleştik. Ev yapıyoruz dedik ama hepimiz bir metrekareyi yapıyoruz. Bir metrekare mezar yeri bile değil. Hiçbirimize hmm. mezar bile olmayacak bu. Dolayısıyla artık vakıflarımız... Ben varım İslam dolayısıyla ayaktadır seviyesinden inip ben bu organizede hangi görevi alayım hangisini bana uygun görüyorsunuz deyip bir mühendis kafanın bir planlayıcı kafanın emrine girmek farz olmuştur. Eğer bunu tefekkür edemiyorsa hoca efendiler, alimler önder olduğunu düşünenler, önderliklerini tartışmıyorum ama bu bölümü tartışıyorum. Kimsenin ...makamı senin hakkın değil demeye bizim cüretimiz yok. Ama ortada bir gerçek var. Bu başlık niye yok sizde? Niye yüz Hoca Efendi toplandığında ümmet boyutu düşünülmüyor? Eğer Siz hala... Siz bir e, hocam bu, bu konu üzerinde de düşünmüşsünüzdür. Yani böyle bir şey olur mu? E, nasıl olur yani vasata baktığınızda nasıl yapılabilir böyle bir şey bir de o hani organizatör güç yapı irade o nasıl oluşturulur şimdi bu yarın olur yarın perşembedir mübarek gündür olur diyecek halim yok herhalde evet. biz yüz senedir yani bir defa varlığımız ...gerçek bizim hayal değil yaşadığımız demek için uğraştık elhamdülillah. Şimdi bir noktaya geldik artık nakart yapıp aynı şeyleri tekrar etmeyelim. Fakirler için sadaka toplamak için vakıf kurmayalım artık yeteri kadar var. Şimdi ümmet için bir araya gelmemiz gerekiyor. Ümmet için bir araya gelmemiz gerekiyor. E, bu ümmet için bir araya gelmemiz kesinlikle... İşte filan ezanın yasak olduğu dönemin zulmündeki mücadeleden daha kolay bir mücadele değil. Bunu itiraf edeyim. Çünkü o gün biz şerrin ezanı susturan şerrin karşısında can verdik. Verenler verdi. Allah rahmet etsin. Amellerini kabul buyursun. Minnetle anıyoruz onları. Ezan şehitleri diyelim onlar için. Mesela. Ezan okudular diye şehit edilenler oldu. Rabbim onların şeharetini kabul buyursun. Bugün de ...nefislerimizin karşısında... şehadeti hazır olmak zorundayız. Çünkü bugün... ...Afrika'ya milyonlarca dolarlık... ...sadaka götürülüyor da... ...vakıf tabelasından bir milim... ...sadaka verilemiyor ama. Artık, ne demek hocam? Yani... Afrika'ya milyonlarca dolar gemi dolusu sadaka götürüyoruz. Evet. Siz de vakfınızdan yüzde on taviz verin. Biz de vakıftan yüzde on verelim. Ümmet adına bir iş yapalım hmm. artık. Dendiğinde kimse vakfından vermiyor. Bizim vakıf olacaksa olsun. Evet. Ya Benim hoca efendim olacaksa olsun. Bizim büyüğümüz büyüktür. Başka büyük yoktur mantığı. Yani ümmet... ara altın olukta grup nefsi diye bir... Kapak yapmıştık yani vakıf nefsi, örgüt nefsi değil mi? Nefis buyurdu. perestliği desek daha evet. iyi olacak. Bu <gülüyor> bir tapınma düzeyine geldi çünkü. Evet. Tapınma düzeyine geldi. Görüyoruz ki yani vatan uğruna ölür gibi kendi lideri uğruna ölmeye hazır mümin olmamalı bu dünyada. Bir kişi uğruna ölenecek insandı. O da 1400 senedir Rabbin Rafik alasına gitti. Yok başka kimse. Uğruna ölüncek kimse yok. Mukaddes hatımız uğruna ölmeliyiz biz. Evet. Yani vatan dediğimiz şey, e, din dediğimiz şey uğruna ölenecekse ölemiş. Şahıslar uğruna değil. Tabii ki ben bu sözü söylerken ben şahısçının değil yaptığım diyor ama incelediğinde şahıs çıkıyor ortaya. Evet. Bu benim yapılaşma da verdiğim örnek yani yüz metrekarelik bir yere bir ev yapıp fakiri evine sokacaktık evi yandı diye. Şimdi yüz tane ev yaptık oraya. Her biri onların plaza gibi yukarı çıktı ama bir metrekare. Değil ümmet sahibini bile barındıramıyor. Bu çirkin yapılaşma imha edilmeli. Evet siz de temas ettiğiniz gibi bugün hakikaten büyük bir e, liderin etrafında bir buçuk milyarı toplama zorluğu olabilir. Bu bir zor olabilir ama 25 sene önce Yusuf Karadavi rahmetullahi aleyh Dünya Alimler Birliği'ni bu maksatla kurdu. Zavallı Kuzey İrlanda'da kurmak zorunda kaldı. bunu İslam ülkelerinden hiçbir yere sığınamadı. O da işte işin nasıl e, problem niteliği taşıdığını ortaya koyuyor. Yani ben o zaman üye olduğumda 14. üyesi mi neyim tam da hatırlamıyorum rakamı. Kuzey İrlanda'ya gönderdim dilekçemi üye olmak Allah. için. Şimdi Katar'a e, evet. ancak gelebildi. Katar'dan başka da gidebileceği bir ülke varsa Türkiye'dir. Yani evet, e, bir sürü adı İslam olan ülkede halimlerin organizisinin bir büro açması mümkün değil. Ama ben e, umut ediyorum ki ya da yani Allah'tan temenni ediyorum öyle olmasın. 25 sene sonra bu oluşum Kuzey İrlanda'daki oluşum Allah'ın izniyle... Yani Kuzey İrlanda dediğiniz hocam yani bir İslam <gülüyor> ülkesi değil. Değil tabii ya. Allah yani Allah. Yusuf Karaday abi toplantısını orada yapabildi. O günler 28 Şubat günleriydi Türkiye'de. Türkiye'de zaten Yusuf Karaday abi girip çıkamıyordu Türkiye'ye evet. yani. Allah ömrüne bereket versin. Türkiye'ye girmesi mümkün değildi. Bırak örgüt kurmayı ya da bir alimler birliği kurmayı. Bunun bir denemesi Türkiye'de yapıldı. Birkaç kere yapıldı. Birkaç isimle yapıldı. Ben de içinde bulundum bu organizelerin. Gerçekten çok zor. Çok zor. Çünkü bu bir metrekareye ev yapma hastalığı var ya o kadar kökleşmiş ki. Alimleri bir araya çağırırken alim peygamber vekili kim var o grupta diye soruyor. Hmm. Filanca var mı? Ben gelmem oraya. Yani ümmet... Alimleri bir araya getirmek mi? Zor hocam. İslam ülkelerini bir araya getirmek mi? Alimlerin bir araya gelmesi demek. Ümmetin bir araya gelmesi demek. Ondan sonra ülke dediğin nedir ki? O da insanlardan oluşuyor. Yani ülkeler evet. ağrı dağıyla Everest tepesini bir araya getirmeyeceğiz gibi. biz yani dağlar bir araya gelmeyecek insanlar bir araya gelecek ama bu 5 senelik iş değil 20 senelik iş değil belki bir asır daha gerekiyor çünkü parçalanması çok uzun sürdü yani parçalanması asırlar süren bir şeyi 3 saatte nasıl bir araya getireceksiniz araba bile olsa yani vidaları bir saatte bir araya gelmez bunun umudum kırık değil benim asla çünkü başka alternatifi yok bu ümmetin Aks takdirde o bir metre karelik inşaata 500 kat çıkacak her vakıf, her hoca efendi ama kendi de giremeyecek. Sadece vinçle kat yapıyor, her sene bir kat yapıyor. Vakıf büyüyor, İslam yerinde duruyor. Yani bizim mesela bir meclis oturduk, işte her akşam tefsirden bir sure okuyoruz bizim mahallede gözleşiyle ayrılıyoruz. 15 kişiydik. 20 kişi olduk. Yüzde 80 büyüdük beş senede. Bizim mahallede Uyuşturucu kullanan genç yüzde üç yüz oldu. Onlar yüzde üç yüz büyüdüler. Biz yüzde seksen büyüdük. Bu ümmet olun. Bir ümmet sizi yönetsin. Bir ümmet hayra çağırsın. Emri Allah'ın yok demektir. Uygulanmıyor içimizde demektir o zaman. Yani bizim ölçümümüz bu hafta toplandık. riyaz Salihinden üç hadis okudukla değil. Üç hadis okuduğumuz dünyaya o üç hadis ne getirdiğiyle olmalı ölçümüz. Yani ümmet budur. Ama eğer ümmet mefkuresiyle değil de... ...ben Nurettin, siz Ahmet Hoca, ikimiziz bu dünyada diyeceksek... ...Riyaz-ı sene senede üç defa hatmedebiliriz o zaman. Eğer bizsek... ...ama Kur'an öyle buyurmuyor bize. İnsanlık için çıkarıldık biz, hiç çaremiz yok. Dolayısıyla... Şu hocam... Yani diyelim Türkiye'yi ele alsak ya da İslam dünyasındaki oluşumları ele alsak genelde yapılan şey sizin biraz deminden beri anlattığınız çerçevededir. Bir metrekarelik inşaatlar. Yani o çerçevededir. Yani bunun içinden nasıl bir damar çıkacak ki böyle? Hani sürükleyip bu yan şeyleri de kendisine doğru çekecek, akıtacak bir ırmak ne bileyim yani sanki ya gündeminde yok şu anda. Sizin söylediğiniz şey mesela... Yani ufak tefek evlerde şurada burada yani İslami hizmet yaptığını düşünen insanlarımız. Onları basit görmüyoruz. Ha, elbette basit, basit görmüyoruz. görmüyoruz. Ee, onun gündeminde böyle bir şey yok. Yani ya da e, bunu hani gücü yetmez bir alan olarak da görüyor olabilir. Buna asla e, itiraz etmiyorum. Durum evet, böyle. Evet. Ama... Kitaplardan okuyup Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o tavrından okuyup anlamamız gereken şeyi yediğimiz şamarlar bize öğretir diye düşünüyorum ben. Hmm. Yani işe yaramadı yaptığımız şey işte. 10 evet, evet. senedir Riyazu Sali'n Salih'in okuyoruz alkolü azaltamadık bu caminin etrafından. Evet. Uyuşturucu gitgide daha ekmekten daha fazla hızlı yayılıyor uyuşturucu fuhuş yayılıyor. E, küfrün tasallutu güçlü bir şekilde devam ediyor. E, dolayısıyla biz bir yerde eksik yaptık diye yediğimiz şamarlardan anlayacağız bunu artık. Evet. Keşke hoca efendiler, keşke hoca efendiler, hilafetimizin kaldırıldığı gün Ebu Bekir radıyallahu sevgili peygamberinin ölüsünü gördüğü günkü hissiyata sahip olsalardı. Bunun yüz sene sonraki akıbetinin yok olmuş bir ümmet olabileceğini düşünselerdi o gün düşündüler veya yerine getiremediler herkes Allah'a gitti diyecek bir söz yok ama şimdi biz yüz senedir cuma namazlarında toplanıyoruz mevlid kandilinde toplanıyoruz bayram namazında toplanıyoruz dünyaya sadakamızı yayacak kadar elhamdülillah büyük bir e, gü güce geldik, ekonomimiz var, sanayi bizden soruluyor, iktidar olduk, Müslümanlar olarak güç olduk elhamdülillah. Fakat hala kendi yapımızı büyütüyoruz, hala büyük bir organizenin, her tarafı kuşatan bir organizenin ihtiyacını hissedemedik. Eğer böyle olursa bu, eğer bunu hissetmemeye devam edersek o yapılarımızı da yıkacak batıl. ...yani evet. o şekilde de ayakta tutmayacak bizi... ...tutmamaya çalışacak... Do, ...bu yüzdendir ki... ...yani ben... E, ...toplumu... ...ümmeti Muhammed'i kuşatmadığım sürece... E, ...benim vakfım... ...20 sene sonra bir oğul çıkarıyor... ...bir vakıf daha oluyor... ...ben bölünüyorum bu arada gitgide... ...niye? Bir üst organizem yok... ...ben birinden bölünüp... ...yaptığım şey yarın başıma geliyor... ...ben de bölünüyorum... ...bunun için... Buyurduğunuz doğru i̇şte evet. Yani ümmeti Muhammed'in üst kadroları Bunu kitaptan okuyup anlayamıyorlar Ebu Bekir radıyallahu anı tanıyamadık biz Hep Ebu Bekir radıyallahu anı mağaradaki yol arkadaşı olarak hatırlıyoruz değil mi? Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir sahabiyle de giderdi Yani yalnız giderdi Ömer'le de giderdi Ebu Bekir'in büyüklüğü Allah ondan razı olsun kainattaki büyüklük kadar ona rahmet etsin, Efendimiz'in vefat günü gösterdiği tavırla Ebu Bekir oldu aslında. Yoksa İsa Aleyhisselam'ın başına gelen akıbet zahiri manada Efendimiz'in başına gelecekti. 11 tane havari oturup orada Medine-i Münevver'de ağlayıp sızlayıp, İslamiyet'i Medine'ye gömeceklerdi. Ebu Bekir o can sevdiği mağara arkadaşı peygamberini bile bir kenarda bıraktı, ...mübarek naaşını... ...Ali radıyallahu anh'ın nöbetçi koydu başına... ...sen burada dur dedi... ...gittiler... E, ...Beni Saad'in çardağında... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davası ne olacak diye toplantı yaptılar... ...üstadım... ...bunu biz... ...roman bile okuyacak kadar... ...anlayamadık bu şey. yani Roman ...romanın mantığıyla bile bunu anlayamıyoruz şu anda... ...bir hikaye mantığıyla bile anlayamıyoruz... ...ya Ebu Bekir o mübarek naaşı nasıl bıraktı... ...siz bana bunu izah edin mesela... İşte hoca efendilerin, vakıf başkanlarının artık oturup düşünmeleri gereken budur. Yani en azından bir mini bir vakıf olarak, 20 kişilik bir vakıf olarak, 3 kişilik bir Nurattin Hoca grubu olarak biz buna açığız kardeşler. Ümmeti Muhammed düşüncesine açığız. E, açık olanlar bir araya gelelim bari. Şöyle düşünüyorum da hocam yani biz yaşasaydık o anı. Yani bizde herhalde orada Hazreti Ömer'in mesela... Tavrını gösterirdi, Değil miydi? Yani ben ki, iyi ağlardım zannediyor <gülüyor> <gülüyor> Ama o, ağladığım ümmeti ağlatırdı o zaman. Değil mi? Orada Ebubekir Bekir olmak ayrı bir... Ebu Bekir'i o gün düşünmek lazım. Onlarca doktora tezi yapmak lazım hocam. Bir de mesela Hazreti Ebu Bekir'in... Mesela radıyallahu anh'ın... Yani Hazreti Ömer daha... Celadetli bu Bililiyor. konularda değil mi Öyle biliyoruz yani Hazreti Ebu Bekir daha Hani yumuşak Başlı gibi Ağlamak yakışıyordu ona orada gibi. Öyle bakıyor insan Ama orada celadeti Hazreti Ebu Bekir gösterdi Hazreti Ömer'in yakasına yapışıyor Ağlayan Ömer oldu Ağlayan Kendini Ömer kaybetti, oldu, değil Kendini mi? kaybetti. En, Enteresan bir şey orada Bugün aynı durum değil mi hocam evet, 1924'te hilafetimiz evet. kaldırıldığında Bu değil miydi sahne Evet Sahne olarak söylüyorum elbette. <gülüyor> Diğer evet, Sultan Vahdettin'le evet. kıyas ettiğim yok. E ama e, sahne olarak dinimiz de ölen. Evet. Dinimiz gömülmek isteniyordu. E, su, biz Ebu Hasan Enned rahmetullahi e, ziyaret ettiğimizde Lekno'da Hindistan'da evet. Emin Saraç hocamla e, bu gömülme ifadesini o kullanmıştı. Allah rahmet etsin hmm. ki gençler merak etmeyin. O zaman sizin ...şu savunan adam yazınız hmm. yayınlanmıştı... ...biz o yazıyı orada duyduk... Allah Allah. Evet. Evet. Aynı, ...aynı günlerde hmm. ee, ...işte çok üzgün... ...Emin Hocam Erbakan yargılanıyor... ...anayasa mahkemesinde diye çok üzgündü... Evet. ...o zaman bize bir konuşma yaptı... ...dedi ki... ...yani gençler dedi... ...bu dine üç kere mezar kazıldı dedi... ...üçüne de Allah... ...kazanları gömdü... Ee, ...dinini gömmedi dedi... ...hiç merak etmeyin bu dine bir şey olmaz dedi. Yani. Bir tanesi de Ebubekir Radıyallahu Anh dönemindeki irtidat savaşlarıydı. Hmm. Bu bir mezarıydı. şeytanın kazdığı bir mezar dedi. İslam'ı gömmek istedi dedi. Allah Halidi gönderdi. Ha. Halid Ümverit onları gömdü oraya dedi. Büyük bir şey o hakikaten ee, o irtidat. Ya, uyur, ne ya ne diyor bu Bekir Abdullah? Medine'de yalnız da kalsam bu iş devam edecek diyor değil ee, mi? Evet. Kurtlar Medine'de beni parçalasa ona bile. Ona karar vermekte ayrı bir. Ebu Bekir. Evet. Hocam Ebu Bekir bambaşka biri. Alıyor Allah'ın. İlk tek benim bir dersim var Siz adı. Bir de e, Hz. Bekir'i yazmalısınız hocam. Çok yazdım hocam. İlk evet. ve tek diye bir hmm. ders de yaptım işi vaktinden çok olanlar diye bir kitapta onun bir bölümü hı hı, evet. var İlk ve tek hakikaten ilk ve tek yani Ömer'in İslam'a hizmetinin radıyallahu anh hiçbir ölçüsü yok yani İslam onun eliyle şekil aldı devlet oldu ama onun çekirdeği Ömer Ebu Bekir radıyallahu anh Ebu Bekir'in şeyi yok ikinci Ebu Hasan Nedv'inin mezar örneği e, Moğollar ve Haçlıların Şam'da evet. birleştiği gündü diyor kazdıkları mezar kendi mezarları oldu İslam'ı Allah oraya gömmedi diyor Üçüncüsü de hilafetin kaldırıldığı, ezanın susturulduğu gün küfür Türkiye'de büyük bir mezar kazmıştı diyor. Ben en son ziyaret ettiğimde sabahin otelde uyuyamadım dedi. Ezan sesinden dedi. Hı. Demek ki Allah e, İslam'ı Türkiye mezarına gömmedi dedi. Merak etmeyin üç defa gömülmeyen biri ölmez dedi. Evet. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. <gülüyor> Bunu da videoya kayıt etmiştim ben o zaman hmm, Evet hocam sonuna doğru yaklaşıyoruz Böyle ümmeti bir toparlayalım inşallah <gülüyor> Şimdi ben önce şunu bilmekte fayda var diyorum üstadım Ümmet, Kur'an, din, ezan bunlar bizim tapulu mallarımız mı? Bizim şirketlerimizin patentli malları mı? Bunlar Allah'ın varlığı Yani din Allah'ın, ümmet Mefhumu Allah'ın peygamber Allah'ın Kur'an Allah'ın Ya Biz günü birlik nöbetçileriz Burada canım ya biz Deyim yerindeyse patronun malını Sayan işçi gibiyiz biz yani Biz Bize ait bir şey Raik değil Nöbetimizde tam evet. durduk mu Durmadık mı Bu çok önemli bir şey Uhud savaşında Bir ders çıkaralım diye Alimran suresinden bir ayet alalım Uhud savaşında Bir ara ...becerdi müşrikler... ...Muhammed'i öldürdük dediler... ...Aleyhisselatü Vesselam... Evet. ...bu söz... ...içinde hastalık bulunanları... ...yani tam imanı olmayanları... ...tereddüde düşürdü... E, peygamber öldü... ...biz ne yapacağız şimdi... ...dediler... Evet. ...Allah-u Teala... ...onları tasvir ederken... ...ama başka bir sahabi de ne yaptı... ...öldüyse peygamber... ...öldüğü dava için ben de ölürüm dedi... Ya biz ne Yani iki tavır oldu orada. Evet. Biri madem öldü ben de ku mu matu diyor. Evet. Kalkın Rasulullah'ın öldüğü dava için ölelim diyor. Allah. Çünkü efendimiz de ben buradayım diyemedi. Gizlendiği yer evet. deşifre olmasın diye. Bunun üzerine o münafık hastalığı olanları Allahu Teala tarif eder. Zanun nune billahi gayra'l hak zannel cahiliye. O gün o Muhammed öldürüldü sözünden sonra Allah hakkında cahiliye kafasıyla düşünceye kapıldılar diyor allah Teala. Yani allah peygamberinin ölümüyle ölse bile peygamber peygamberi ölünce din gider düşüncesine kapılmak cahiliye kafasıydı. Çünkü Allah'ın olan din peygamberinin ölümüyle niye bitsin? Velev ki ölse peygamber. Evet. Bugüne taşıyoruz biz bunu. Eğer vakıflarımızda, toplantılarımızda, işte küfrün baskısı çok, organize çok, istihbaratlar, Amerikan istihbaratı, Siyah, Mosat filan bunlardan dolayı, Kur'an, şeriat, İslam, ümmet sanki bizim elimizle kurtulacak, biz de çalışmayınca ölecek gibi düşünmek bu anlama geliyor. Din Allah'ın ya, Kur'an Allah'ın, şeriat Allah'ın. Biz nöbetçiyiz, hoca efendilerimiz, alimlerimiz, ümmet. Maddesini listeye koysunlar toplantı listesine. Evet. Ee, İlmi bilgilerini, taleplerini öğretsinler. Hocalar olarak toplandıklarında ise gündemleri bu olsun. Allah bunu gördükten sonra ister ayağa kaldırır, ister kaldırmaz o onun bilceği zaten. Evet. Yeter ki biz gündemimizi biz nöbetimizi doğru belirleyelim. Allah evet. razı olsun hocam. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçülerde ümmeti konuştuk. Değerli hocam Nurettin Yıldız'la bendeniz Ahmet Taş getiren hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Amen.